''Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu en bol olan yalnız sensin.'' ''Rabbimiz, muhakkak sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Şüphesiz Allah sözünden dönmez.'' İnkâr edenlerin malları da, evlatları da, Allah katında onlara hiçbir yarar sağlamayacaktır. İşte onlar cehennemin yakıtıdırlar. Firavun hanedanının ve daha öncekilerin durumu gibi onlar bizim ayetlerimizi yalanladılar, Allah da günahları yüzünden onları yakalayıverdi. Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Önceki ayette Allah tarafından bildirilenlere inanma konusunda mutlak bir teslimiyet tavrı gösteren müminler övüldükten sonra, burada onların içtenlikle yakarışlarına değinilmekte ve hidayete erişebilmenin de hidayette kalmanın da Allah'ın lütfuyla olduğuna inanmak gerektiğine işaret edilmektedir. Bazı müfessirlere göre Yüce Allah, önceki ayette iki zıt tutuma temas ettikten sonra, burada... Hak yol üzere kalabilmek için müminlerin nasıl dua etmeleri gerektiğini öğretmektedir. İmana da küfre de yönelmeye elverişli olan kalbin bunlardan birine yönelişi bunu meydana getiren bir sebep ve iradeye bağlıdır. Ehli sünnete göre dünya hayatında bir sınav içinde bulunan kulun cüzi iradesini hangi yönde kullandığı onun sorumluluğu açısından önem taşımakla beraber sonuçları yaratan külli iradenin yüce Allah'a ait olduğu unutulmamalıdır. Şayet bu noktada ilahi lütuf göz önüne alınmayıp kulun her sonucu kendi iradesiyle meydana getirebileceği kabul edilirse, kulluğun ve Allah'a yalvarmanın anlamı kalmaz. Her insan hidayeti kendisinin güvence altına alabileceği bir paye olarak görmeye başlar. Bu sebeple ayet-i kerimede hidayetin yüce Allah'tan geldiğine dikkat çekilmektedir. Nitekim Hz. Peygamber'in ''Ey kalplere yön veren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl'' şeklinde dua ettiği ve ardından bu ayeti okuduğu rivayet edilmiştir. Yine ayetten anlaşıldığına göre gerçek manada kulluk sadece mesela bir iş ilişkisinde olduğu gibi Allah'ın buyruklarını yapıp yasaklarından kaçınmaktan yani şekli bir görevden ibaret olmayıp kişinin her an Allah'ın lütfuna muhtaç bulunduğunun bilincinde olması ve vazifelerini bu bilinç içinde yerine getirmesidir. 10. Önceki ayetlerde müminlerin dua ve yakarışlarına değinilmiş, burada da inkar edenlerin durumu ve karşılaşacakları azabın ne kadar şiddetli olacağı açıklanmıştır. İnkar edenler ifadesi hakkında değişik açıklamalar yapılmış ve bununla surenin nüzul sebebine değinilirken zikri geçen Necran heyetinin kastedildiği de ileri sürülmüştür. Siyer kaynaklarında bu heyetin üyesi Ebu Harise'nin kardeşine şöyle dediği nakledilir. Ben kesinlikle biliyorum ki o, Hazreti Muhammed gerçekten Allah'ın peygamberidir. Fakat bunu açıklarsam Bizans yetkilileri bana verdikleri mal ve mevkiyi geri alırlar. Ayetin inişine vesile olan bir olay bulunsa bile mal ve evlatlarının inkarcıları ahiret azabından kurtaramayacağı anlamının genel olduğu kuşkusuzdur. Burada psikolojik tahlile dayalı bir uyarının bulunduğu görülmektedir. Şöyle ki, mal ve çocuklar insanoğlunun daraldığında destek almak için genellikle başvurduğu dayanaklar olup, bunlar insandaki güvence arama arzusunu ve fikrini temsil etmektedir. Sigorta ve sosyal güvenlik kurumlarının oluşturulması ve bununla da yetinmeyip reasurans sigorta edilmesi usulüne başvurulması, şirketlerde ve bütçelerde ihtiyat akçesi, yedek fon ayrılması, borç ilişkilerinde kişisel veya mali teminat, kefalet veya değişik şekilleriyle rehin istenmesi, yargılama hukukunda üst mahkeme denetiminin hatta insan hakları ihlalleri karşısında milletler arası düzeyde organların devreye sokulması, Elektrikle çalışan sistemlerde otomatik şarteller konması, bilgisayar teknolojisiyle yapılan çalışmalarda o ana kadar ortaya konan emeğin zayi olmasını engelleyecek yöntemler geliştirilmesi gibi, çağdaş olanları da dahil olmak üzere alınan önlemler hep insanoğlunun ya sahip olduğu imkanları ve değerleri koruma veya karşılaşabileceği tehlikeleri yahut zararlarını önleme veya azaltma uğruna değil midir? burada ve yakın içerikteki birçok ayette dünya hayatında kişiye güvence sağlayabilen hiçbir yolun kıyamet gününde bir yarar sağlayamayacağı, herkesin tek başına yaptıklarının hesabını vermek durumunda kalacağı, sadece iman dolu bir kalp ve salih amellerle Allah'ın huzuruna gelmiş olmanın bir değer ifade edeceği belirtilmiştir. Ayet-i Kerime, İnkarcıların karşılaşacakları cezanın ağırlığını da ince bir üslupla tasvir etmektedir. Zira cezalandırma, kişinin eziyet görmesini sağlamaktan ibaret değildir. Gerçekte en ağır ceza, bir taraftan kişinin yararlana geldiği imkanlardan yoksun bırakılması, diğer taraftan da acılara maruz bırakılmasıdır. İşte ayette inkârcıların hem dünya hayatındaki mutluluklarını ahirete taşıyamayacakları hem de çok çetin bir azaba çarptırılacakları belirtilerek uğrayacakları cezanın ağırlık derecesi ortaya konmuş olmaktadır. Azabın şiddeti ise onların yanacakları şeklinde değil, cehennem ateşinin yakıtını teşkil edecekleri şeklinde ifade edilerek açıklanmıştır. Küfür ve kafir kavramlarının geniş anlamı esas alınırsa, Ayetteki inkar edenler ifadesiyle gerek müşriklerin gerekse ehli kitaptan olan inkarcıların kastedildiği söylenebilir. Bununla birlikte bazı müfessirlere göre Kur'an'daki genel kullanım ışığında bu ifadelerden maksat müşriklerdir. Diğer bir yoruma göre ise mütakip ayette Firavun'un durumu örnek gösterildiğine göre burada Yahudi olan Kurayza ve nadir kabileleriyle Hristiyan Necranlılar kastedilmiş olmalıdır. Çünkü Araplar nezdinde Ad ve Semut kavimlerinin haberleri, Yahudi ve Hristiyan muhitinde ise Firavun'un başına gelenler daha yaygın olarak bilinmekteydi. Bu yorumu destekleyen diğer bir delil de Hristiyanların bazı telakkilerinin yanlışlığını ortaya koymanın bu surenin başlıca hedeflerinden birini teşkil etmesidir. Ayetin, Allah katında onlara hiçbir yarar sağlamayacaktır şeklinde tercüme edilen kısmına, Allah'ın azabına karşı hiçbir yarar sağlamayacaktır anlamı da verilmiştir. 11. Bu ayette Firavun hanedanı ve onlardan önceki inkarcılarla 10. ayette belirtilen Kur'an'ın muhatabı olan inkarcılar arasında kurulan benzerlik ilişkisinin hangi açıdan olduğu hususunda farklı yorumlar yapılmıştır. Ayette geçen deb kelimesinin çaba sarf etme, devamlılık, adet, durum gibi anlamlarının bulunması bu yorumlarda etkili olmuştur. Buna göre her iki gruptaki inkarcıların peygamberleri yalanlamada çok büyük çaba harcadıkları, bu tavır ve tutumda farklılık göstermedikleri, mal ve evlatlarının Allah'ın azabına karşı kendilerini koruyamayacağı, cehennemde sürekli kalacakları ve cehennem ateşine yakıt olacakları, Allah tarafından aynı muameleye tabi tutulacakları, dünyada da bir takım benzer cezalara çarptırılacakları şeklinde anlamlar verilmiştir. Söz konusu kelimenin sözlük manası ve cümle yapısı içindeki yerinden hareketle verilen bu farklı anlamların özü ve ortak noktası şudur. Kur'an'ın muhatabı olan inkarcılar, firavun ve yandaşlarıyla örneklendirilen önceki inkarcıların durumlarından ders çıkarmalı ve kendi akıbetlerinin de onlarınkine benzer olacağına dikkat etmelidirler. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik.